ona tevhid edilmesi, onu yaratılık rübübiyette birlemek, uluhiyette birlemek, ona sadece ibadetin yapılması ve şu anda da zaten ibadet çeşitlerini zikretme adetindeyiz. İşte bugün ibadet çeşitlerinden iki tanesi kaldı Elif'in zikrettiği. Zebeh ve nezir. Onu da bitireceğiz. Önümüzdeki dersten itibaren ikinci asla geçeceğiz. İkinci asla geçeceğiz. Tamam. Evet. Musa Rahim Allah diyor ki, ve delilü'z-zebh, zebhün delili zebh kurban yani tamam. Kurban. Ve delilü'z-zebh kıvlehu taala. Kurbanın delili yani ne olduğunun delili, ibadet olduğunun delili, sadece Allah azze ve Celle yapılmasının gerekli olduğunun delili. Kul Allah azze ve celle buyuruyor ki kul en salati ve nusuki ve mahyae ve mamati lillahi rabbil alamin. Deki benim namazım Nusukum Yani ne? Kurbanım Ve mehya'ya ve memati Ölümüm ve dirim Hayatım ve ölümüm Lillahi Rabbil Alemin Alemlerin Rabbi olan Allah içindir La şerike leh Onun Hiçbir ortağı yoktur Ve bizalike umirtu Ben bununla emir olundum. Ve ana evvelil muslimin Ben müslümanların ilkiyim ve ve sünnetten delili ise lanallahu La man zabaha li ghayrillah Allah kendisinden başkasına kurban kesene lanet etmiştir. Tamam? Müellif delil olarak bunları zikretti. bakarız zikretti. inşallah. Tamam. Şimdi diyor ki rahimehullah deliluz zabh, zabhın delili. Sonra bu ayeti zikretti. Şimdi zebh ne demek? İz, İzhaqur, izha ruh bir haq ala vecihin in Belli bir şekilde kan akıtarak ne? Ruhu çıkartmak. Ruhun çıkması. Zebeh bu demek, tamam? Kurban diyoruz biz buna. Şimdi Allahu alem, ilim Allah'ın katında benim meşahilerden anladığım kadarıyla ders halkalarından bu bazı meşahilerin verdiği fayda olarak zebeh Allahu alem ilim Allah'ın katında 8 kısım ayrılır. O zebeh 8 kısımdır. Birincisi büyük şirk.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 Beşinci kısmı mekruh. Mesela buna örnek misafir için alimler diyor ki misafir için tekellüfe girmek. Çünkü Nebis sallallahu aleyhi ve sellem, misafir için tekellüfe girmeyi nehyetmiştir. Yani zorluk çekmek. Şimdi mi, mi, misafire ikram aslen sünnettir. Ancak bu seni zorluğa sokacağını sen biliyorsan veya çocuklarının o günkü nafakasından vesaire bir e, sıkıntı yaşanacaksa. Yani külli bir sıkıntı değil. Zaten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 bir ikab yok ceza yok mesela bu da ne işte canı, kişinin canı et istiyor tutuyor kurban alıyor kesiyor bu da mübah tamam ibadet niyetiyle değil canı et istiyor kesiyor An anca tabi bu ibadete dönüşebilir sen e bizim kırk adı şerhinin dersinde var mıydın ha, birinci dersinde anlatmıştık mesela ibadete dönüşebilir mesela mübah olan şeyler Mesela aslan kişinin et alıp yemesi mi bahtır veya et kesip yemesi, hayvan kesip etini yemesi mi bahtır? Ancak bunu ibadete dönüştürebilir ne manada? Yani düşün ki mesela zayıfcılız bir adamsın. Ülkeyle cihat be bekliyor. Sen de bunu tutuyorsun güçlenmek, kuvvetlenmek için ki savaşta güçlü durabileyim niyetiyle ibadete dönüşür. Tamam?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 en geniş mana olarak tüm ibadetlere tüm ibadetlerin ortak ismi denir. Mesela dersin ki هَذَا الرَّجُلُوا Nasikun". Bu adam nasiktir. Yani abidun. Yani abittir İbadet eden. ibadet ehli. Hı? Tamam. <gülüyor> ne dersin? Tekrarla bakayım o cümleyi aklında mı? هَذَا الرَّجُلُوا Şöyle bakayım. هَذَا الرَّجُلُوا <gülüyor> nasikun. nasikun. Bu adam nedir? Bu adam, evet. Nasiktir. Yani ne demek nasik? Ey yani ey yani abidun. Nedir? Abiddir. Tamam. Bu adam nasiktir. Yani abiddir. Abid ibadet ehli. Tamam. Der mesela bir Arap bir arkadaşıyla muhabbet eder. Başka bir adamdan bahsederken der ki o adam var ya nasikun. Nasik birisidir. Yani abid birisidir. Tamam. O manada. <gülüyor> Şimdi bak akıyım. Ayete dikkat edelim. Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor? Kul de ki İnne salati ve nusuki Benim ne? Namazım ve kurbanım. Hı? Mahyaya ve mamati Şimdi bak. De. Şimdi biz ne dedik akıyım? Benim namazım ve kurbanım dedik. Ama dikkat et başta. Biz ne söyledik nusuk için?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 Kurban var ibadet olduğu için. Nusuk olarak özel mana verilmiş siyak-siba karinelerden dolayı. Tamam. bunu tartışmasına çok uzun gitmeyeceğiz. Yani ikisi de sahih yani. Tamam. tamam. Bak o yüzden nasıl yakalıyorsun nevzuları. Anladın mı? Eğer ıslahları fıkh edersen. Tamam. Şimdi ayette dikkat et. Allah subhanahu ve teala nuskun yanında. Şimdi mesela hani dedik ya eee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 bu <gülüyor> kurban olması siyaksi bakamız diye herhalde ayetin öncesinde ve sonrasına. Şimdi o, baktığımız o, zaman şurada şöyle bir siyaksi bak var. E şimdi burada namazı mustakil olarak zikrettiğine göre demek tek tek ibadetlerden bahsediyor. Anladın mı? Yani özel için neden onu, onu kurban demişti? De, mesela oruç demiş. Birler öncesi ve sonrası. Yok, var, dedik o. ya bak. Biz ne de dedik? Daha çok mesela Kur'an'a, Sünnet'e baktığımızda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 Allah Subhanahu ve teala ayette yani ilmin tavsilatına gitmeyelim. Daha da çok var yani. Tamam mı? Kaline vesaire. Önemli değil yani. Muhtasar geçiyoruz. Şimdi ayette dikkat et inşallah. Allah Subhanahu ve teala hangi ibadeti yan yana zikrediyor? Namazla? Kurban. Bak şimdi. Sonra ne diyor sonunda ayetin? Yani sonuna doğru ne diyor? La şerike lehu. Onun hiçbir ortağı yoktur. Demek ki kurban ve namazı Allah'tan gayrısına yani kurban olan ya şey namaz ve ibadet olan kurbanı Allah'tan gayrısına yapan ne olmuş oldu? Müşrik. Anladın? Bak dikkat et ayetin sıbak her zaman vurguluyoruz derslerde. Yak sıbaktan kopardığın zaman mana anlaşılmaz. Allah sana bir kelimeye hitap etmiyor, sana cümlenin kendisiyle hitap ediyor. Tamam? Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ne buyurdu? Hı? Dedi ki, kul inne salati ve nusuki ve mahyai ve memati lillahi rabbil alemin. Namazım, kurbanım. Hayatım ve ölümüm. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La kele. Ona ne? Hiçbir ortak yoktur. Tamam. Ne oldu bu? Yani ne işaret burada? Neye delalet var? Kurban, Kurban kesmekle, namaz kılmak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 ibadet olduğunu tamam dördüncü karine Allah سبحانه ve تعالى aslında bu dolaylı yönden övgüsi yakındadır çünkü müminin benim ölümüm hayatım namazım vesaire alemlerin Rabbi olan Allah içindir demesi gerekir bu da ölmeye hak eder bu da ibadet olduğunun karinesidir tamam vesaire vesaire bunların hepsi karinedir. Şimdi alimler diyor ki dikkat edin. Mesela Kur'an ve e, e, kurban ve namaz birçok kere Kur'an ve sünnette yan yana zikredilir. Mesela vanihar, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes gibi. Diyorlar ki alimler dikkat edecek olursak çünkü burada bak namaz bedeni amellerin en faziletlerindendir. Kurban ise Mali amellerin he? Mali amellerin yani e, Diğer bir tabirle işte Paralı amellerin Parayla yapılabilecek mesela haç gibi Uzak olan insan için vesaire, Sadaka Bunların hepsi birer ibadet değil mi? Diyor ki bakın namaz ma, Bedeni amellerin en üstünlerinden Mali e, Kurban ise mali amellerin Ne? En o yüzden ikisi sık sık yan yana zikredilmiştir. Tamam. Evet. E, ne buyuruyor Allah subhanehu ve te teala? Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki benim namazım, nusukum, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Şimdi ahi burada bir işaret var. Dikkat edilmesi gereken.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 Kuldeki inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin deki benim namazım nusukum ölümüm ve dirim hayatım âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike lehu ona bir şekilde ortak yoktur. Bak şimdi okuyayım. Ve bizalike umirtu ben bununla emir olundum ve ene evvelul muslimun. Ve ene evvelul ve ene evvelul musliman. Ben Müslümanların de kim? Bak şimdi Allah subhanehu ve teala şu lafzını dikkat et. وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ Ne diyor? Ben bununla emralımdum. İşte bu ayette net bir delil var ki ahi اَنَّ الْعِبَادَةَ تَوْقِيْف۪يَّتُ İbadetler nedir? Tevkifiyedir, dondurulmuştur. Yani dinle, dinin bitmesiyle şey vahyin sona ermesiyle dinle olmuştur. İbadetler dondurulmuştur.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 kafama göre çıkardığım şey değil. Bu Allah'tan gelen bir vahiy bana. Tamam. O yüzden وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ Ben bununla emrolundum. Alimler der ki هَذَا دَلِيلٌ أَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ تَوْقِيف۪يهِتُ Bu ibadetin tevkifi olduğuna delildir. وَهَذَا رَدْدُن أَلَى الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ بِبِدْعَةِ الْحَسَنَةِ Aynı şekilde bu bidet hasene diyenlere reddiyedir şeklinde lafızlarla alimler itlaa kaderler. Tamam? Evet Allah Subhanahu Teala buyuruyor ki kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi alamin la şerike lah, ve bizalike umirtu ben bununla emrolundum ve ene evvelul muslimin. Ben Müslümanların ilkiyim. Müslümanın ilki mi ne bir saçsıldı? Yok. Yani Ana övülen Müslüman, Müslüman, min hadihi yani bu ümmetten, tamam? Mağazalar topladığın zaman açık tartışma tamam? Yani bu ümmetten, bu ümmetten Müslümanların ilkiyim. Şimdi, sonra müellif neyi delil getirmişti ve mina sünneti, sünnetten deliline gelince, La a na allahu manza li gairih ve li gairi Allah kendisinden başkasına kurban kesene ne yapmıştır? Lanet etmiştir. Şimdi bu hadiste zaten net Allah'tan başkasına kurban kesilmenin he Cahiz olmadığına olmadığı. Tamam? Şimdi burada lan da yani lanette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 Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden ne yapmak? Uzaklaşmak, kavulmak. Ancak bu mutlak olarak değil. Şimdi lanet lanetle alakalı naslar çeşitli şekillerde kullanılır. Ya bir kafir hakkında kullanılır. O zaman buna ne denir ahi? Eee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 an Allahu men غَيَّرَ مَنْ عَلَى ard. Yeryüzü alametlerini, işaretlerini değiştirenleri Allah lanet etmiştir. Mesela senin tarlan var. Bir de yanında bir tarla var. Sınırlarınız var. Sen bir gece vakti çaktırmadan sınırı yarım metre e, onun tarafına doğru içeri alıyorsun. Bak bu hadise dahilsin. Şimdi bu adam kafir olmaz. Tamam. Ama bak buna rağmen ne? Nas'ta lanet söz konusu. Anladın mı? Şimdi...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 Bu kafir olur bunu söyleyen insan ya. Böyle bir şey söyleyebilir misin? Çünkü Müslüm, neyin kârdır bu? Müslüman hiç cennete giremeyecek demektir. Yani o lanet azabını Allah affetmese, onu cehenneme soksa bile hep orada ebedi kalacak demektir bu. Bunu kimse söyleyebilir mi? O yüzden diyoruz ney? <gülüyor> lanetin muakkata. Muhakkat lanet Anladın mı? O yüzden dedik nasları e, topladığın zaman bu ortada. Tamam mı?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 Allah din peygamber mefhum olduğu için. Tamam Bu üç esas. Şimdi ibadet çeşitlerinden müellifin zikrettiği en soncısı ve delilun nezri. Nezir. Adak adamak. Diğer bir tabiri. Nezir veya adak adamak. Tamam mı? Ve delilun nezri. Nezirin adağın delili Allah subhanehu ve teala'nın şu kavludur. Yufune bin nezri ve yakafune yevmen kâne şerruhu mustatira. Hı. Hı. Tamam o ya, kadar önemli kalsın evet. Önemli değil zaten o şeydi Deneme amaçlıydı Onlar adaklarını yerine getirirler Ve kötülüğü yaygın bir günden korkarlar Diyor Allah subhanehu ve teala Şimdi dikkat edin, bak. Onlar nezri yerine getirirler Hı? Onlar adaklarını yerine getirirler Ve kötülüğü yaygın bir günden ne yaparlar Korkarlar Şimdi bu siyah Sen Türkçe mantıkla da baksan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 Ve Allah Azze ve Celle'nin amellerden sevdiği her şeyde nedir? İbadettir. Hatta ayetin devamı bunu teyit ediyor. Ne buyuruyor Allah Subhanehu ve Teala? يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Şimdi onlar e, kötülüğü yaygın bir günden korkarlar derken bu ne? Övgü siyakında zikrediyor değil mi bunu? Hani öv, Övgü var burada. Onlar korkarlar. Hani bu şeye benzer يَخَافُونَ Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar.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 kim Allah'a itaat etmeyi ne yaparsa adak adarsa ona ne yapsın? İtaat etsin. وَمَنْ نَزَرَاً يَعْسِيَهُ فَلَا yasih. Kim ona isyan etmeye adak adarsa he? ona isyan etmesin. Yani adanı o adağını yerine getirmesin. İşte benim çocuğum ee, sınavı geçerse bilmem hangi evliyanın kabrinde ne yapacağım? Kurban keseceğim. Anladın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 Biz ona ne deriz? Senin başta o adamaman gerekiyordu ama adadın bundan sonrası ne yapacaksın? Yerine getireceksin. Neden? Çünkü ne bir sasire buyurur. Men nazaraniyoti Allah feliyoti. Kim Allah'a itaat etmeye ada kadarsa ne yapsın? Ona itaat etsin, adağını yerine getirsin. Şimdi ne bir sasirele mesela cahiliye döneminde birisi var. Ada kalıyor değil mi? Ne bir sasireme geliyor. Ben diyor Buwanede vesaire. Buwanede bir bölge var.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 ama nezrin kefaretini vereceksin, kefaretin yerine getireceksin. Eğer ee, adak adadığın şey masiyet değilse, o zaman adağını yerine getir.